Allah azze ve abide, hoşşu rahmetli, sümükü allahümme aleyhüm. Alhamdulillah, Rabbi tâlimin ve alaheb bismillahi r-Rahman bismillahi r-Rahim. ve ala Rasûlüna Muhammed wa alehi wa sâhibi umm. Rabbı şerâhle sad ve sâlle, an şerâhle lutfem Wa wa Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala seyyidina Muhammed, hamden kesivan, tayyivan, muvereken, kehti. Mila's-semavati ve al ardi ve mil meşte min şeyin ba'de, sallu ala rasuluna Muhammedin. Sallu ala tabibi gulubina Muhammedin. Allahuteala hamd olsun. Resulullah sallallahu aleyhi selleme selam olsun. Tekrardan bir cumartesi günü Cenab-ı Allah'ın evlerinden bir evde toplanmaktayız. Cenab-ı Allah hakkı hak bilip hakkı oyan, batılı çirkin göster, ondan kaçınan Müslümanlar da isşallah. Cenab-ı Allah hastalara şifa, dertli ve devam nasip etsin inşallah. Cenab-ı Allah ev sahibi kardeşimize, salatilerimize bütün borçlarını bitirmesini, kendi evine çıkmayla sevsin inşallah. Allah, evine, işine, gücüne, rızkını bereketlesin inşallah. Tamam, tamam. Amin. diye diyen biz kullarından. Hep hep Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanında. Cenab-ı sevden kullarından inşallah. Kızlar, niye salatını gence yumuşak bir ayım gibi Allah bağışlasın. <gülüyor> <Allah, Allah>, <gülüyor> <gülüyor> farklı bir şeymiş. Evet arkadaşlar. Son nefesimize buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu diye bir çen kapamayı Cenab-ı Allah hepimize nasip eder inşallah. Amin. Evet. Eee Tevbe suresinde 46 ve 46. ayet kırmasıl. Birkaç hafta görüşeceğiz inşallah nasipse. E, i̇nşallah geçen hafta 44 44'lük 45'e altmıştım. Ee, bugün de çok bize nasip oldu inşallah. Nasipen Allah'a onları evet, tamam. Allah-u ve Mustafa Hocamıza sağlık sıhhat etsin inşallah. Evet, tamam. Şimdi Tevbe sözünde geçen şöyle birkaç dakika anlatacak olsa arkadaşlar. Biraz giriş yapmak lazım ki 46 la, ile anlamak için. Allah'a ve akifet imanlı kimseler, iman eden kimseler manlarıyla ve canlarıyla Allah önünde cihad ederler. Bir cihad bir de cihad edeceklerinden dolayı etmelerinden dolayı senden izin istemezler. Yani Müslümanlar, Ya Resulullah, cihat edelim mi? Veya etmeyelim mi? De izin istemezler. Onlar, Allah yolunda iman eden kimseler, Allah yolunda cihat edeler. Ve kaçmak için ne yapmazlar? Bakın i̇zin istemezler. Ya. Yani Müslümanlar cihat etmeyen falan demezler. Biz Allah yolunda malımızla, canımızla, ki geçen hafta Hazreti Osman gibi, Muhtel Savaşı'nda, bu savaşta, Muhtel Savaşı anlatıyor. Ben çok data'ya girmek istemiyorum. 200 tane devesi çulu birlikte, hadiseye çulu geçiyor. evza ile, erza ile, her şeyle birlikte, 200 tane deve Resulullah sallallahu ve e, Allah yolunda infak etmesi için Hazreti Osman. Birçok sahabe o savaşta infak etmiştir. Muhteşe savaşından. Demek ki, Müslümanlar, cihada Müslümanlar, Allah yolunda mallar, canlılar cihada Müslümanlar izin istemezler. Çünkü onlar takva sahibidirler ve Allah tak takva sahibiler ne yapar? Bilir. Çünkü Allah kendi yolunda mücadele eden, kendi yolunda cihad eden, kendi yolunda malıyla, canla mücadele eden kişiler bilir ve sever Cenab-ı Allah takva sahipleriyle. Çünkü takva sahibi olmazsa, takva sahibi olmazsa Allah'tan korkulmazsa, Allah'tan sakınılmazsa, canla ve malla cihat mümkün değil. İki kere takva sahibi olmak lazım. Allah'tan korkmak, Allah'tan sakınmak lazım. Çünkü yapacağın cihadan, Allah yanında mücadelenin, malla ve canla yapılan mücadelenin kabul olması için ne lazım bize? Takva lazım değil mi? Çünkü Allah kiminle kabul eder? Takva sahiplerinden, Hı. kendinden korkan, kendinden da kabul eder. Onun için aynı ayette takva kelimesi geçiyor. Yani takva sahibi olursanız eğer, benden korkun, benden sakınırsanız, ben sizin malınızla, canınız yapacağınız cihadı kabul eder. Ve bilirim. Hanginiz takva sahibi, hanginiz değil. Bunu bilirim. Geçerde bunu anlatmışım inşallah. Çünkü bu ayette iman bahsediyor. İkinci ayet de eee münafıklar ve kafirlerden bahsediyor. Şimdi geçen hafta arkadaşlar dikkat ederseniz, özellikle biz e, cihat kısmının ne almıştık? tebli meselesini almıştık. Mücadele ile almıştık. E, çünkü ayet-i kerimede en hayırlı ümmetsiniz. İnsanlar içeri çıkartılmış. Çünkü siz iyiliğe emrede kötüde neye edersiniz? Ayet-i ve e, cihatın en üstünü cihatın en üstünü iyiliği emretmek Kötüren ne yedik diyor hadis-i şerifte. Biz bunu geçen hafta anlatmıştık. Çünkü tebliğ olmazsa olmaz arkadaşlar. Hele ki bizim toplum içerisinde bizim aileler içerisinde, bizim süre içerisinde tebliğ olmazsa olmaz arkadaşlar. Ya biz tebliğci olacağız ve da Müslüman kardeşler varsa inşa deden olacağız. Yani ya onu olgunlaştıracağız, olgunlaştır, ya biz de olgunlaştıracağız onu da olgunlaştıracağız o da sıfır kilometre bir adam alacağız daha Allah, Peygamber, Kur'an hakkında şüphe sahibi olan kişiyi alacağız. Sıkıntılı adamı alacağız. Onu olgunlaşacağız. İman, iman etmesi sağlayacağız. Arkadaşlar birbirinin iman etmesi çok önemli değil mi? Önemli bir şey değil mi? Ya? Bunu konuşmayayım ki. Üzerine güneşli olan her, her şeyden ya Daha değerli bir şey yok. Birbirinin imanına vesile olmak. Ama aynı şekilde daha daha değerli olan, bunun gibi değerli olan, imanını korumak için de mücadele etmek. Yani iman etti, Hane ediyor ya, siz iman ettik deyince başvuruş mu kalacaksınız? Böyle mi zannediyorsunuz? Yok öyle bir şey yok. Demek ki birinin imanı vesile olmak önemli ise aynı önemli olan onu imanı devam ettirmesi, onu takvaya ulaştırmak, onu amele ulaştırmak, onu Allah'a seyredirmek de önemlidir. Yani iman ettik olmuyor. Bir de bunun devamı lazım. Çünkü ima etti şirke kayabilir, şiaya kayabilir, başka başka sapı fırkalara kayabilir. İmanı kamil olması lazım madem iman etmesin. Evet demek ki tebliğ bu konuda bize lazım. Sonra kerte Allah'a bakar güne inanmayan, inanmayan kafirler bu bir. İkincisi kalpleri şüphe içinde onlar savaşa çıkmak için senden ne yaparlar izin isterler. <gülüyor> Diye ve iman edenler izin vermezler. Bundan ama izin isterler. İzin isterler mi? İzin verir. Hastayım, sakatım, başım var, kulağım var, sünsitim, burnum var, migrenim var diye izin isteyenler vardı. Ama e, Müslümanlar böyle değil. Ama Müslümanlar kafirler izin isterler. Niye? Mücadeden kaçarlar. Arkadaşlar bizler mücadeden kaçan insanlar değiliz. Bizler Müslümanız. Bize e, bizlerin izin isteme gibi lüksümüz yok. Bakın her zaman söylüyorum. Bir daha söyleyeyim. Kime, kime tebliğden kaçarsa Mücadeleden kaçarsa, tebliğden, mücadeleden, hakkı anlatmaktan, iyiliğe emretmekten, insanlara kötü olan şeyden, e, ne etmekten kaçarsa, bunu anlama geliyor. İslam'ın hakimiyetine, İslam'ın yeryüzüne hakim olma işini geri plana atıyor. Geri. Acelesi yok diyor ya. E ne acelesi? Daha sonra da o olur. Onun için tebliğ önemli değil yani. Can bugün ne geliyor? Yarın gider. O zaman yan gelmesini istiyorum. İslam dininin hakim olması yani ne istiyorsun? Ya Gebisi e, kurtaran kapıtan. Demek ki sen kurtuldun. Millet mı gitse yeridir. Bu ne mi istiyorsun? Bu bize yakışmaz arkadaşlar. Ve onlar şüphe içinde kaldılar. Kim hakkında şüphe içinde kaldılar? Onlar Allah hakkında şüphe içinde derler. Yani Allah var mı yok mu? Şimdi bizim e, arkadaşlardan bir tanesi vardı. İsmini söylemeyeceğim. Eminim bazı arkadaşlar bilir. Namaza geldi oruç tuttu, sohbetlere sıkış şekilde gelen bir kardeşimiz. Siz evinde birkaç defa falan açtı, üç beş defa evine etti sohbetler falan. Bu adam şüphe hastalığı düştü. Şüphe hastalığı. Neye karşı şüphe etti? Allah'a karşı şüphe etti. Dedi ki, Allah var mı yok mu diye şüphe etmeye başladı. Bu adam düzenli şey, namaz kılamayadındı. Şüphe var mı yok mu diye şüphe etmeye başladı. Acaba Allah var mı yok mu? Soyunun hakkında acaba peygamber Hakikaten Muhammed devrisi geldi mi? Bunu bile libanı dedi biliyor musunuz arkadaşlar? Yani Belki de Muhammed devrisi gelmedi Hazreti Muhammed böyle bir öyle yaşamadı bile İnsanın uydurduğu bir şeydir Abi kapıyı kapatır mısınız? Belki de insanların uydurduğu bir şeydir Muhammed'in gelip gelmemesi bir şey Bu ikincisi Acaba Kur'an-ı Kerim'deki bu ayetler mucize mi? Değil mi? Şimdi Demek ki e, iman etmesi yetmiyor İmanla birlikte şüpheden arınması lazım Hani Epistemolojik açıdan iman İlgiyi Şüphe, zan, inanç, iman değil mi? Beş kademe. İlgi, şüphe, zan, inanç, iman. Şimdi biz her zaman söylüyoruz arkadaşlar. insanların çoğu inanç seviyesine gelebilir. İnandım der. Evet ben inanıyorum. Hazreti Muhammed'e, Kur'an'a, Allah'a inanıyorum. Ama inanç sahibi adam eğer e, beşinci kademe iman noktasına, hayata geçirme noktasında, imanlı yaşama noktasında eee inandığı şeyleri amel etmenin noktasında, bunu hayatına geçiremiyorsa inançlar ne düşebilir? Şüpheye düşebilir. Zanna düşebilir. Yani olabiliyor diyorlar yani, yani diyorlar böyle bir şey var yani. Ne biliyorum kardeş. Tabii ki Allah var, varlık ay var yani. Yani emin değil yani. Şüphel, zannel desem. Demek ki inançta kalmayacak iman. Yani bildiğimiz, öğrendiğimiz şeylerle amel etmek. Namazı inanıyor mu adamı? İnadının ameli göstergesi ne? Tulumak. Tulumak tabi yani. Ovuc ender mi Selçuk? Evet, ovuç fazla mı? Allah ovuştu diyor. Ama inanmak Allah bize inanmamızı mı istiyor? Ne istiyor? Anladım. Evladım inanıyorsan ovuş, kardeş mi şimdi? Ben zekat zek, zek, zekat zekat inanıyorum. Evet, zekat bir diye bir şey var. Ben inanmışım, zekat var. İnaniyorum da, zekat ve metten sonra yani iman etmekten sonra ne işe yarayacak zekata inancın? Allah böyle bir şey kabul ediyor mu? En inandın, en inandın ne oldu? Namaz haka. Tamam inandın Ne oldu şimdi? Eğer bunu namaza fiilat dökmekten sonra. Evet. Iman lazım. Yani inandığımız şeylere amelaya dökmek lazım. İşte bu da imandır arkadaşlar. Tabii imandır. Kendi arasında birkaç bölümüne girmiyorum. Evet. Onlar şüphe şeylerler. Münafıklar şüphe içerisindeler. Evet. Bazı Müslümanlar şüphe içerisinde kalırlar arkadaşlar. kuran ne diyor? Elif la mim zelikel kitabu la raybe fi. Elif, La, Mim. Ne demek? Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Elif, La, Mim. Allah ilmiyle <gülüyor> aciz ve <mi>? rakif. <gülüyor> ben söyleyeyim. Elif, La, Mim duydunuz mu? Ya da Yasin duydunuz mu? Hamim, Elif, La, Mim duydunuz mu? O. Ne Allah ilmiyle aciz ve O tabii Elif, La, Mim atar. Bilmem, Elif, La, Mim ne bilmiyor Aciz kalası işte böyle. Millet ayetler geldiğince alkış tutuyorlar, tempo tutuyorlar. E, tavaya duyuyorlar değil mi? Mekkeli müşküler. Ses çıkartın, akış tutun ki diyor. Muhammed'in söylediği anlaşılmasın. Deniliyor. Allah ne diyor? Elif, la, mim. Duğun, bu Hı ne ya şimdi? Ne oluyor lan be? Ne bu elif, la, mim şimdi? Dikkat kesti <gülüyor> Yasin. Yasin ne? Süre gelen bir şey vardı. Birden kesiyor. Yasin diyorsun. İşte elif, la, mim. Zerlikel. Bu öyle bir kitaptır ki. Zerlikel kitabu. Bu öyle bir kitaptır ki. La, rayb. Fih. içinde asla ve şüphe şüphesi yok. İşte müminler şüphecesi olmaz. Münafıklar kafirler şüphecesindeler arkadaşlar. Allah hamdolsun bizim Allah'a karşı, kitaba karşı, Hz. Muhammed'in mucizeleri karşı şüphe şüphemiz yoktur arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim'in en büyük mucizelerinden bir tanesi nedir? ben bu dersi anlattım arkadaşlar. Dersi dinleyenler eminim takip edenler daha iyi yıllar. En büyük mucizeleri karşısında Şakıl haber mi? Ne demek Mustafa sen söyle? İnsanları eşyat etmesi için Evet. Şey. 23 senede, affedersiniz, vahşi hayvanlar gibi yaşayan insanları bir toplu ne yaptı? Güzel. Süper meden insan yaptı mı? Düşün mü? 23 senede, yani vahşi hayvanlar canlı canlı, devenin, koyunun kanı damağını keserlerdi, kanlı içen. Aynı anda onlarca kadınla zina eden, aynı anda onlarca kadınla zina eden, Hayvanlar gibi yaşayan topluluklar ve cahiliye topluluklar, o zamanki müşrikler ne yaptı ee, Allah kitabıyla? Dünyanın en meden insanı yaptı mı? Evet. Değil mi? Hayalı insanı yaptı, edebli insanı yaptı, takvalı insanı yaptı. Konuşurken dikkatli oldu, yumuşak sözü, Sesini yükseltmedi. Kapılardan nasıl gireceğini, nasıl çıkaracağını, nasıl konuşacağını, nasıl oturacağını öğreten bir topladı mı Cenab-ı Allah? Yaptı değil mi? Yirmi senede. Bu Kur'an-ı çok büyük bir arkadaşlar. İşte bunun içinde şefçübe yoktur. Hiçbir profesör bunu yapamaz. Bütün dünya bir araya geliyor, sigara bırakın diyor. Bırakıyor mu kimse? Bırakmıyor. Ama Allah birkaç tedrici seni sonra içki diyor, bırakın diyor. Bıraktılar mı? Hepsi bıraktı. Tamam ya, sen bu bıraktıysan bırakacağız tabii ki. Bıraktılar. Evet bu da arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'in büyük mucizesidir aslında. Aslında Kur'an-ı Kerim hepsi mucize ya. İnan gönüllü ve şifadır. Hangisi şifadır ki? Fatiha şifa değil mi? Ayet-el Kürsi, İhlas Suresi. Aslında Kur'an-ı Kerim'e sen bir yere üfür, bir yere oku, bir yere sıvazla Allah'ın izniyle şifa bulur. Yeter ki biz onun şifa olduğunu, Allah Kur'an-ı Kerim'de bu şifadır diyor Kur'an-ı Kerim'e. Şifa olsa iman et. Allah'ın kitabı, Allah'ın kelimesi ya olmaz mı? Kur'an-ı Kerim başlı başan şifadır. Ta e, Mekke döneminde ilk indiği günden günümüze ve kıyamete kadar daha nice ayetler çıkacak ki bizim daha anlayamadığımız vakti zaman gelince anlayacağız bu ayetler çıkacak değil mi? Bundan 100 sene önce kaptan Kus soçakta dedi ki denize bir yere gelmiş ya tatlı su tuzlu su karışmıyormuş falan. E bu tamam Kur'an'da geçiyor. Geçiyor mu? Rahmet Suresi'nde. Geçiyor. Efendim ana ana rahmindeki çocuğun aşamalarını bahsettim Kur'an'ı ki. Alak, mudga, et parçası falan bahsediyor mu? Çocuğun gelişimi bahsediyor mu? Bak Kur'an 1400 sene <gülüyor> önce bahsediyor arkadaşlar. Kur'an'a imanınız artsın arkadaşlar. Kur'an'a imanınız artması lazım. Allah 1400 sene <gülüyor> önce bunu söylemiş. Peygamber mi yazdı bunu? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem oturdu Ayşe annemize, Hatice annemize ultrason mu yaptı? Evet yaz Ebu Bekir, senin kızındır, caizdir, gel yanıma, yaz Ebu şöyle oluşu böyle oluşu mu yazdı? Ha şöyle bir şey yok. O zaman ultrason cihazı da yoktu. Çocuğun gelişimi, parmak izi geçmiyor mu kuran arkadaşlar? Geçiyor mu? Siz göğe çıkarmazsınız, göğe çıkarsanız nefesiniz zararlar. Yok mu Kur'an-ı Kerim'in Enam suresinde? ayet koyunca, ayette tam o noktaya gelince, es diyorsun, yani, otomatik olarak nefesi kesiliyor. Yani, ayeti devam ettiremiyor. Öyle... Nefes almaz, zorunda kalıyorsun. Ayette ne diyor? Nefesi kesilir diyor. Tam orada nefes kesiliyor. Oku, baştan o ayette gelince nefes gidiyor. Son nefesine veriyorsun, nefes kesiliyor. Ayette ne diyor? Nefesi kesiliyor diyor. Böyle bir mucize kitabı. Yani çok şey var Kuranı Kerim'den, mucize ayetler. Bitkilerin çift olması. Doğru mu? Bitkilerin çift olması, bu da mucizedir. Dişi ve erkek. Şu gönül bütün bitkileri dişi ve erkekmiş Allah Allah. Biyoloji yeni öğrenmiş bunu. Dünyanın döndüğü, gezegenlerin döndüğü. Arkadaşlar, bin sekiz yıllarda Fransa'da dünya dönüyor. Dünya adamı ne yapıyorlardı? Kesiyorlardı, yani. geçiyorlardı. Lanları ve gel, dünya dönüyormuş. Lan dünya dönemiymiş. Ha duruyor işte. Allah ne diyor? وَالشَّمْسِ تَجْوِى لِمُسْتَقَوِى لَهَا زَٰلِكَ تَقْتِيبُ الْعَزِزِ الْعَلِيمِ Güneş, yıldız, galaksana ne yapıyor? bir müstakara dolu şey akıp gitmektedir. Hani gitmiyor, i̇şte gidiyor diyor Cenab-ı Allah. Karışma seni ya. Allah bin dört sene sürmüş. İşte bunlar asla şek ve şüphe olmayan bir ayet arkadaşlar. Evet, eğer cihada çıkma, çıkmayı isteselerdi, bugüne gelelim. Eğer cihada çıkmayı isteselerdi, mutlaka onun için hazırlık yaparlardı. Kimle? Munafirler değil mi arkadaşlar? Yani ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, ey benim peygamberim. Ey bu münafıklar, hakikatin içinde bakın burada çok şey anlatacağım. size dikkat dinlerseniz. Ey bu münafıklar cihada çıkmayışsalar da hazırlık yaparlardı. Doğru mu arkadaşlar? Fakat Allah onların cihada çıkmalarını, hazırlık yapmalarını istemedi. Onları alıkoydu. Onları alıkoydu o münafıkları. Ve oturun denildi onlara. Kime? Oturanlarla birlikte oturun. Kim oturuyor? Kadınlarla, acizlerle, Çocuklarla, ihtiyarlarla, sakatlarla bütün size oturun dendi. Kimi münafıklar? Allah münafıkların savaşa cihana çıkmasını istemedi. Sevme ne? Çünkü münafik fitne çıkartır. Uğuz savaşında, Uğuz savaşında bir taka Müslümanların, o zamanki önder kimdi? Abdullah bin Abdülhamir İbni Semen. Übey bin Selul değil mi di? Selul. Değil mi arkadaşlar? Uğuz savaşının başlangıcında bıraktı mı? Evet. Üçte biri arkadaşlar dikkat edin. Üçte biri savaşta gitti. Bin kişi çıkıyorsun. Üçü geri gittir. Lan ne ediyorsun üç kişi? Geri gitti. Ubey bin Selü dedi ki ya şu Muhammed'e bak ya. Çoluk çocuk önde kaldı diyor. Mutlaka onlar şeydi yani. Bunlar savaştan garip gelemeyecekler. Ubey bin Selü sonra savaşta Resulullah sen baktı geri geldi. Ne dedi? Dedi ki ya Muhammed biz sana savaş yaptık. Ama baktı ki bizi dinlemeden Bir takım hayat takımlarını dinledin. Onun için biz savaştan geri kaçtık. Geri çekildik. Dimeyi de savaşırdık denildi. Mazere sun, değil mi? Allah diyor ki mutlaka Allah onların gelmesini istemiyor. koydu Allah onların savaşın gitmesini. Mutlaka savaşır diğer savaşları da. Allah çıkmaları istemiyor. Zaten 90'larınca ayet-i kerimede Tevbe Allah münafıklar ve müşklen, az asla katılılması izin vermiyor. Çıkmasınlar diyor. Bunlar savaşı. Münafıklar ve müşkülerin. Ee, Allah izin vermiyor. Demek ki bu ayet eğer cihada çıkmayı isteselerse de mutlaka onun için hazırlık yaparlardı. Konumuz cihada. Bakın bir. İkinci mana vereyim arkadaşlar. Bu aslında ma mana meal olarak böyle. Ee, i̇kinci mana, münafıklar cihada amel, tebliğ konusunda, fitne çıkarma hususunda kafirden daha beterdir. Münafık daha mı beter kafirden? Evet. Daha evet. beterdir. Allah ne diyor? Kafirden bahsetmiyor. Münafıklar çıkma sesleniyor. Çünkü kafir, ben cihada çıkacağım, ben mücadele edeceğim, ben savaşacağım değil mi? Evet. Diyor ki: "Vallahi ben senin düşmanınım. Ben seni öldürmek istiyorum." der kafir. Ama buna göre bak. Görüntü itibarıyla, zahir itibarıyla müslüman mıdır? Evet. Müslümandır. Namazını kılar, orucunu tutar, <gülüyor> zekatını verir, hacını yapar. Hatta bir sürü şey ilik yapar. Manlı mülte desek ama açık ara. Küçük bir açık buldum o yüzden hemen desele. Küçük bir yamukluğu gördüm o desele hemen. Cemaatlere de böyle cemaate için yamuk bir şey gördü mü hemen bazı bir takım böyle 200 adını hemen ya bu cemaat gelmez ya. ya bu böyle lan bunlar böyle bunlar şu ne yapar böyle bakması için bitmesi için zaten ben zaman demiştim zaten bu çok meşhur zaten. yani bir şey olur 10 yıl boyunca 15 yıl boyunca hayır hayır hayır güzel şey olur bir şey yanlış gitsin mesela ben zaten demiştim ben demiştim öyle olacak ya yani hemen kendi sanki bir şey biliyormuş gibi ben demiştim ulan fitnenin çıkmayacağını acaba bileydin Fitne çıkmanınca ona yerlemeye ne yani? Fitne çıkınca ben bilmiş mi oluyor şimdi. Ben bilmiştim. Evet. İkincisi eğer bakın birinci mana buydu. Asıl mana. Eğer cihada çıkmayı istelerdi. Eğer bu da diğer mana eğer diyor cihada çıkmayı istelerdi. Eğer sohbete gitmeyi isteselerdi. Sohbete Allah'ın dinini yaşamaya gitmeyi istelerdi. O 200 yüzlü insanlar mutlaka onun için hazırlı görlerde. Kurt da onun için hazırlı görlerde. Allah ondan hazırlanmalarını istemedi. Eğer sen sohbete Allah'ın dinini yaşamak isteseydin Allah ne diyor? Mutlaka hazırlık yaparlardı. Adam avıyorsun sohbete gel. Neredesin? Niye gelmiyorsun? Ben bir çonzu muyum arkadaşlar? İsim emin. Avlıyor muyum çonzu? Ya avlıyorum. Ya niye gerek yok aslında? Allah ne diyor? Eğer canlı çıkma isteselerdi. Sohbete gelmek bir mücadele miydi? Gaybet miydi arkadaşlar? Çünkü cehd köküne geliyorsa mücadele. Eğer sohbete çıkmayı isselerdi, sohbete gitme isselerdi, mutlaka onun için hazırlık görürlerdi. Fakat Allah, hazırlamalarını istemedi ve alıkoydu. Sen hazırlığını yap, gaybeti göster, Allah gösterir. Ama sen evde otur otur, e ben sohbete gelmek istiyorum. Ben Allah'ın dinini yaşamak istiyorum. ben Allah, Allah onları alıkoydu. Bu ikinci bana evet, Sohbetsiz olmaz ha evinde otur bir saat boyunca iki saat boyunca kitap oku hatta bütün gün kitap oku ama birebir bir saat alacağın sohbetin şeyini alamazsın ashab-ı ama ashab-ı kiramın şey nedir sahabey? resulullah kitap okumalar mıydı? hayır, birebir sohbetti çünkü birebir sohbetin aldığı feyiz, belki bir şey olmaz arkadaşlar <gülüyor> günümüzde hani şimdi bir mülçid kamil hakikaten de Allah yolunda mücadele eden bir mülçid kamil bir şeyh efendi onun kitabını okumak mı? Aylarca, yıllarca zevk verir. Yoksa Hı. o müştükenle bir saat oturuz sohbet mi Süleyman Hoca? Bakın bir saat sohbet, e, bir yıllık kitaptan bir laftar olur. Bir saate. O müştükenle sen bir saat bir yolda kal, çık. Boşuna bir kitap okuma. Orada hocam manevi, feyiz, berket yok mu? Çok daha fazla Allah'ın E diyor, bu ikincisi, üçüncüsü, Hı. eğer diyor, cihada çıkmayı serelerde veyahut da, veyahut da eğer toplumu ıslah etmeyi isteselerdi toplumu ıslah etmeyi isteselerdi mutlaka onun için hazırlanılardı Ne yani mı anlalar değil mi eğer toplumu ıslah etmeyi isteselerdi mutlaka onun için e, hazırlanılardı şimdi evet biz de hazırladık bizim toplumun harici ve ki, bak eğer cihada çıkmayı hep bunu mücadele yolunda arkadaşlar ben kökü itibarları anlatıyorum eğer e, toplumun ıslahı için e, evden çıkmayı istelerdi mutlaka onun için hazırlık yollardı. Biz bizim toplumun ıslahı için bizim toplumun mücadelesi için çıktık mı ya Eğer çıkmayı istelerdi. Biz bir yere çıktık mı? Çok, çok. Bir yere bir yer başlıyorduk mu? On altı tane evden kovulman mı arkadaşlar? Yok. On altı evden kovulman mı? Yok. En fazla bir evden kovulduk. Çünkü bir evden o da <gülüyor> o da nedir? Yani mazuriyet olsun diye ha. Yani kıyamet günü Allah'a diyelim yani gittim ha yani yani sen gittin mi gittim. mi yani. onu gitmedin mi gittin? İkinci eve göz alamayız. <gülüyor> Çünkü sebebi ne? İşte bizle peygamber arasında, bizle sahabe arasında, bizle büyük zat arasında ki fakotta çıkıyor. Biz ikinci eve kovulmayı nefsimize edemeyiz. Lan sen kimsin bana? Lan evi kadar başındasın. Bana lan gittim daha gitmem. Bununza kılla vermeyiz. Ne yiyeceğim kardeş? Biliyorum benim olduğumu. Biliyor. Niye gideyim Deviz. Ama peygamber salası lan. mu? tamam ikinci eve gidiyorum. Hay valla üçüncü adet. On altı çadır ya, mümkün mü ya? Hadi ki, evvel abi kendi evin girişten on altı ev saysın bakalım. Birinci nasıl olur lan? Ben sizin gel gelmişsin, ulan ben anlamda hacda olmadım ha. Versin değil mi lan? Ben anlamda hacda olmadım. Orada asıl evvel ortaya çıkardı. Ne çıkaracağız bilmiyorum artık. Yıllarda diyoruz bunu. Şimdi, eğer sohbete gitmeyi isteseler de veya toplumun isteği için mücadele etmeyi isteseler de hazırlık yürüledi. Biz ne hazırladık arkadaşlar? Bir toplumumuz sağ için var mı bir hazırlı olan? Bir fikir olamam mı ya? Şöyle söyleyeyim. Bir fikir hazırlayan var mı? Mesela otur da şöyle ya ben bu bizim toplumumuz sağ için ne yapabilirim? Bir beş madde, bir on madde, bir on beş maddelik bir şey çıkarsam böyle. Toplumumuz sağ için kısa vardı, orta vardı, uzun vardı. Ben yapmışım ha yanlış anlamayın. Ya yani kısa, orta uzun vadede ne yapabiliriz? Hatta tabanın seyretti de konuşuruz meseleyi. Ne yapabiliriz bizim bu toplumumuz sağ için? Ben böyle hazır yapan? Yok. Bu o yapamazsa. Birkaç var ama. Bu çok güzel. Var. Ne diyor? Eğer toplumun ıslah için çıkmayı hisselse de mutlaka onun için hazırlık öyledi. Fakat Allah böyle yapmalar istemedi. Niye? Çünkü hiç çıkmadılar. Biz çıkmazsak Allah bizi ezemez. Bu diyor arkadaşlar. Biz de çıkmıyoruz ki mücadele için, görev için. <gülüyor> Biz biraz da e, günü kurtarmaya eğilimliyiz. E canım bizi görüyorlar, bizim sakallıyız, bak başımızda efendim hanımlarınızı örtülü. daha ne yapacağız ki yani? Bizim böyle aldığımızı biliyorlar, bizim Müslüman olduğumuzu, bizim onlardan farklı düşündüğümüzü biliyorlar, daha ne yapalım ki? Diyoruz, kurtuluyoruz. Değil mi arkadaşlar? Biz öyle kurtuluyoruz maalesef. Diğer bir mesele arkadaşlar. Evet. Yoksa diyor, bakın, onlar diyor, toplumunuz sahi için çıksalardı mutlaka onun için hazırlık görürlerdi, biz de yok. Allah böyle davranmaları istemedi ve alıkoydu ve dedi ki kadınlarla birlikte evde oturun. Sohbete çıkmayanlar, sohbete çıkmak için gayret etmeyenler kadınlar gibi oturun. Allah demiyor mu? Kadınlar gibi oturun. Veya toplumun sağ için bir şey yapmayanlar var mı? Arkadaşlar kadınlar gibi oturabiliriz. Allah böyle diyor. Otur mu kadınlar gibi? Tebliğ için evden çıkmayanlar, çıkmayı istelerdir tebliğ için. Allah ne yapardı? Ne diyor? Hazırlık yaparlardı. Hazır kalmazsa Allah istemedi. Çünkü istemiyorsunuz siz. Çıkmıyorsunuz evden. Allah diyor, kadınlar gibi evde oturun, kızlar gibi evde oturun, çocuklar gibi evde oturun. Bize bu yakışır maalesef. Eğer biz mücadele etmezsek, mücadele etmezsek, etmezsek mücadele etmeyenlerle bir evde otururuz. İkinci kadınlar evdekilerden bir de şeydir, erkektir. Yani Mücadele edenler mücadele edenlerdir, arkadaşlar. Budur. Evet, devam ediyor Cenab-ı Allah. Eğer çı çıkmak isteselerdi, niye? Neye çıkmayı hisselerdi? Cehennemden çıkmayı hisselerdi. Cehennemden çıkmayı hisselerdi, mutlaka onun için hazırlık yaparlardı. Bak ayete bak ya, öyle bir ayet ki yerleşir. <gülüyor> Eğer çıkmayı hisselerdi, neye? Cehennemden çıkmayı hisselerdi, mutlaka onun için hazırlık yaparlardı. Şimdi cennet çıkmak istiyor muyuz? <gülüyor> Kurtulmak istiyor muyuz? Azad olmak istiyor muyuz? <gülüyor> ne diyor Allah? Evet. çıkmayı hisselerdi cehennemden, bir cümleyi, bir cümleyi değişiyorsunuz sadece. Mutlaka onun için hazırlık yaparlardı. Fakat hazırlık yapmadılar. Ve dedik ki kadınlarla bitti oturun. Çünkü kadınların e, mükellefi de der ki ne diyor? Kadına bana dört şeyi garanti etsem ben de onlara cenneti garanti ederim diyor. Kadına cihat fazlıy ki. Var mı fazlıyım? Yok. Kadına hac bile fazlıyım. Tek başına olduğu olduğundan var mı arkadaşlar? Kadına çalışması fazlıyım. Fazlıyen yok. Cuma. Cuma farzı değil. Yani kadın bir çok şeyden kurtulmuş. Kadın diyor, namazını kılsın, tamam. Orucu diyor. tutsun, eyvallah. İffetine namusuna dikkat etsin, tamam. Bir de kocasına ithal etsin, ben de ona cenneti garanti edeceğim diyor. Ya o Allah ne diyor? Eğer diyor, cennetten kurtulmayı de cehennemden çıkmayı isteselerdi, mutlaka hazırlık yaparlar diyor. Fakat böyle davamadılar ve dedik ki onlara oturun. Kimle? Oturanlarla bir oturun dedik. Şimdi çoğumuz cehennemden çıkmayı istiyoruz herhalde, kurtulmayı. Keşke elimizde böyle bir berat olsa, cehennemden kurtuldunuz diye düşüyoruz. Aslında elimizde berat, elimizde arkadaşlar. Cehennemden kurtuluş direkçisi anamızı işte. Boşuna rağmen arkadaşlar. Kişinin cehennemden çıkmak istiyorsa arkadaşlar, kurtuluş reçetesi Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an-ı Kerim'den başlayan hangi kitapla, hangi sözle konuşsan konuş, yanılabilirsin. Yanılma ihtimali var mı? Var. Ama Kur'an'la konuşan yanılmaz. Çünkü Kur'an'la konuşan Allah'la konuşmuştur. Allah'ın ayetiyle konuşan yanılmaz. Çünkü Allah'la konuşmuştur. Böyle bir özelliği var. Devam ediyor Cenab-ı Allah. Eğer çıkmayı istiselerdi, neye çıkmayı istiselerdi? Veya çıkarmak istiselerdi, neyi? Nefsindeki, kalbindeki <gülüyor> hastalığı çıkarmak istiselerdi, mutlaka hazırlık yaparlar. <gülüyor> Allah Allah. Ayete bakıyor. Böyle güzel bir şey var. E, çıkarmak veya çıkarmayız? Seralerde ne hissederse nefsindeki, kalbindeki hırs, mal, pul, amel gibi dünya sevgisini yapsalardı mutlaka hazı kırparlardı. Ayete bak ya. Bir ayetten neler neler çıkıyorsun bana bak. Mutlaka hazı kırparlardı. Şimdi evet, çıkmak isteselerdi cihada da kalbindeki şeyi çıkarmak isteselerdi hazır kırparlardı. Evet. Bu başka bir şey. Şimdi ayetin bir de nefsine bakan yönü var. Nefsimizdeki, kalbimizdeki hırs, hırs kötü bir şey değil mi arkadaşlar? Hız evet, evet. Kötü bir şey. Hırs kötü bir şey ama aslında e, tam manası kötü bir şeydi aslında. Yerine. Tam manası kötü bir şeydi aslında. Evet. Ben bunu dersin yapmıştım daha önce. Birkaç yıl önce bizim evdeki savunluk yapmıştım. Şey. Hırs kötü bir şey. Genel itibariyle ama namaz kılmaya karşı hızlı olmak kötü bir şey mi? Çok namaz kılmaya, Tercih namaya karşı namaz kılmaya karşı, cihada karşı hızlı olmak. istekli yani istek ve arzudan bahsediyor. Buna güzel olan bir şeyler arkadaşlar. İlme, bir karşı, i̇lme karşı, ilme karşı hızlı olmak. Kötü bir şey mi ya? Buna güzel olan şeyler. Ama buradaki hırslanması arkadaşlar, mala karşı, dünyaya karşı, çok yaşamaya karşı hırs veya dünya gibi bu gibi şeylere hırs çıkartma hisselerde, Allah'a diyor mutlaka hazırlık yaparlardı. Hazırlığımız var mı arkadaşlar böyle bir şeye karşı? Yok. Şimdi şunu bir e, cebe katalım. Birce bakalım. Bir, Allah Kur'an-ı Kerim'de hangi kattan vazı? Hangi nefsden vazı çekeyim? Mutmainne. Mutma Şimdi hocam, tamam. Şimdi Allah için konuşalım. Abi Allah için, bak burada yabancı yok. Hem özel kek kek konuşuyoruz. Hem de Lecalı Hoca gibi konuşacak arkadaşlar. Lecalı gibi konuşacak. Nefsi ammâve. Nefsi lavame, nefsi mülime. Kim kaybetti biz ula? Nefsi ammâve dördüncü mertebe. Şimdi buralar nefsi ammâve diyeyim. Ben diyen var mı? Malem. Nefis pardon. <gülüyor> nefis mutmain ne diyeyim? mı? Yok. Mutmain ne olmuş nefis. Allah'tan razı Allah'tan razı kulun Allah'tan razı olması. Allah'ın da kuldan razı olduğu bir nefis. Nefisullahanne. Yaşamla ölüm bir. Zenginlikle fakirlik bir. Hastalıkla sağlık bir. <gülüyor> Malın varlığıyla ya yokluğu da bir. Ölümle dünya yani yukarısı aşağısı bir. Böyle bir nefis için Böyle bir olduğum gibi var mı? Mümkün değil. Adamın arabası var, satacak. Fiyatı kaçtı? 30 bindi ben. 27 bin olmaz, 30 bin. Niye? Olacak, 30 bin olacak. Araban var, yandı. Yandı veya yanmadı, bir. Mümkün mü ya? Neden böyle araban yandı lan? Lan oğlum araba çıkıyor, nasıl kim yaptı? Kim yaptı? Hangisi yaptı falan. Aylar, yıllarca adam intihar ediyor be. Adam intihar ediyor, malı mülkü gittiği için. Ne olur mu bayram? İntihar ediyor be. Allah korusun, böyle insanları böyle. Evet, nefsimizdeki, kalbimizdeki hız, eğer çıkartma isselerdi, neyi? Mutlaka onun için hazır görürlerdi. Nefsindeki, kalbindeki pisliği, nefsi amadaki hastalıkları çıkartsalardı, dünya karşı olan bağlılığı, arkadaşlar, dünya sevgisi, bütün hastalıklar neyi? Kaşıyor. Dünya sevgisi. Her neyse, dünya içinde o dünya sevgisine ilergelemiyor. O dünya sevgisine ilergelemiyor, arkadaşlar. Eğer sen İstiyseydin bunları çıkartmayı, istiyor musun Mustafa bunu çıkartmayı, hastalıkları? Allah ne diyor? Mutlaka onun için hazırlık yaparlar ama hazırlığımız? Gerçek. Aslında şu anki bizim hazırlığımız bile, yani ya ben sözüm şeye, e, tasavruf öyle, tarikat öyle kardeşlerimize, yanlış anlamayın arkadaşlar. Kendime söyleyeyim, anladı kime söylediğimizi. Şu anki hazırlığımız bile aslında gerçek bir hazırlık değil. Biz de biliyoruz bu hazırlıkla, bu gayretle, bu şeyle Aslında Nesut Mahinle falan, Raziye, Mardiyye, Makavun, Kamil'le falan Hikaye. Ya bu gayretle bu olmaz biliyoruz. Ama sadece kendimizi tatmin edelim ne diyoruz? İşte bu yoldayız. Yani olmasa da seviyoruz. Falan bu gibi böyle yuvarlak ifadelerle Yani hedef büyük ama. Bize diyoruz ya hedef belli belli de Ya canım biz onları seviyoruz muhabbi yani anlıyoruz Ya o iyi güzel de Allah sadece sevmeyi istemiyor ki. Ne diyor? Nefsiye Mut Mahineden diyor. Kalbi selim olan kişiden razı mı Cenabı ı Allah Süleyman Hoca? Evet. Ayet geçiyor. Kalbi salim ve selim olan kişiden razı Diyor. Bizde bu var mı? Yok. Çevre kalbimizde, kalpteki hastalığa dökelim bakalım. Oo, ne pislikler var kalbimizde. Neler ne arkadaşlar? Eğer kalbindeki hastalığı çıkarmayı isselerdi, mutlaka onun için hazırlı görüldü. Fakat Allah böyle davranmalar istemedi ve koydu. Niye? İstemedin. Çıkartmayı istemedin. Ve dedi ki Allah Allah onlara oturun. Kadınla gibi oturun. Biz oturmaya hakikati arkadaşlar. Yani biz çıkartmıyorsak kalpteki hastalıkları. Nefsimizdeki pisliğiyle çıkartmıyorsak oturmaya devam edelim arkadaşlar. Hedev belli. Nefsi mutlularına gelmek. Nefsimizdeki kötü hastayı ve duyguları çıkartmak arkadaşlar. İnnenn nefse bi ammavetin Kim diyor? Kime söylüyor? Züleyha'ya söylüyor arkadaşlar. Bakın Züleyha'ya söylüyor. Karşı peygamber Züleyha diyor. İnnenn nefse bi ammavetin suyi. Sakın ha, şöyle anlaşılmasın. Yusuf Aleyhisselam kendi nefesine söylemiyor. Şüphesiz ki nefis kötülüğü Yani ben nefsim kötülemedi emreder diyor. Ey Züleyha demiyor. Yusuf Aleyhisselam şeye söylüyor. Züleyha. Ey Züleyha. Şüphesiz ki nefis kötülüğü Yani sen beni istemekle, beni arzulamakla sen çok kötü bir iş yapmış olmaktasın. Doğru mu? Doğru. Demek ki nefsin işi ne? Devamlı kötülüğü emreder. Devamlı kötü olan şeyi istemek. Kötü olan şeyi arzulamak. Sohbetten çıkarken bile, evden çıkarken bile bir türlü bin bir türlü şey hissedenim çıkartmamak için istiyorum şimdi hamdolsun son bir yıldır son bir yıldır diyeyim biraz gayret afedersiz kupa dama oldu bizim cami adacısından Söyleyeyim. bizim dernek açısından olsun yeni arkadaşlar kazanık Allah'a şükür olsun yeni kardeşlerimiz geliyor arkadaşlar bu iman lezzetine tattık elhamdülillah hakim var, tatmadık ama tattık elhamdülillah Allah e, diye kardeşlerimize bizim toplumdaki ve diğer toplumdaki kardeşlerimize tatmayı nasip eder inşallah. Ama e, amin amine tebliğ ekleyip arkadaşlar. Yani Allah'ın yardımına yani bu duaya ne ekleyek? Tebliğ'i ekleyek şöyle biraz. Tebliğ'i gaybet ekleyek. Sonra ne deyek? yardım ettiği yani. hikaye. <gülüyor> ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden fazla duadan yoktu ama nasipse etmiyor, etmiyor. Biz tebliğ ekleyek biraz. Tebliğ'i, mücadeleyi. Sonra duayı, duayla destekleyin inşallah. Evet. Cenab-ı Allah devam ediyor. Bakan, tuğli, emel, tuğli emel öyle bir hastalık ki seni amellerden, ibadetlerden birçok şeyden alıkoyar. Tuğli hastalığı. Çok yaşama hastalığı. Uzun hedefler hastalığı. Uzun hedefler hastalığı. Süleyman abi yarın ölecek, ölecek misin? Öyle bir imkan var mı? İman ediyor musun? Müslüman olma gibi değil mi? Yarın öleceksin. Süleyman abi bugün ölme ihtimalle mı Musa bir saat için normal etvar mı? var. Bir dakika, bir saniye, anla, laza, an. Bakın, bir yandan bir saniye düştük yani demek ki hepimiz şeyi inanmışız ki her an ölebiliriz. Buna inanmışız. Doğru mu arkadaşlar? Evet. Peki buna iman ettik de, şey sıkıntı mı da? Hani hastalık hastalık mı <gülüyor> da? abi ama şunun oradan. Şimdi buna inanıyoruz, her an öleceğimize, doğru mu? Lafı mücize bana? İsim vermiyorum. Söylemezsem ayete muhalif olacağım. Söylemezsem Allah'ın bizden söz aldı. Neyse oldu. Hakk'ı anlatacağız, söz aldı, aldı mı cenab-ı allah bizden? Hakk'ı anlat. Hakk'ı anlat arkadaşlar. Anladım. Hemen olabiliriz. Doğru mu? Ama çok olmaz bir şekilde 1 yıllık, 2 yıllık kontrat yapabiliyoruz. Var mı kontrat yapmayan 1 yıllık, 2 yıllık? Bu o. Çok fazla bir şekilde, çok fazla bir şekilde ben kirekot'tan bahsetmiyorum arkadaşlar. Mesela gidin bir araba alın, Toyota Corolla'yla. Tahsidi ve herhangi bir fuluanı saldın. İsal, bir, bir yıllık, iki yıllık tozit yapabiliriz değil mi? Dört sene hocam. Ya, dört sene mi sanki maşallah? <gülüyor> fuluanı s- Yani, Kovarullah çıktı. Merhaba. Hayırlı olsun. Gözümüz yok. <gülüyor> Ama, ee, <gülüyor> Bakın, biz senin için ölebiliriz. Şimdi, ölebilir. evet. şimdi gidiyor, e, memabına, şey diyor, ee, banka neyse artık, kim ne alıyorsa, ya Allah, hemen olabilirim <gülüyor> ha. Dört yıllık, altı yıllık olmaz mı? <gülüyor> <gülüyor> yani altı 6 yıllık, altı yıllık <gülüyor> <gülüyor> Ama hemen ölebiliriz ha. Bakın şimdi hızda bak. Hemen ölebiliriz. Abi bu işin altı yıllık olan yok mu? Şimdi demezsen mi? Evet kardeş, bu ne anlama geliyor? Demek ki ben, dört yıl mıydı? Dört yıl daha yaşamam şey. Kendimi öyle hissediyorum. Ya ben dört yıl daha yaşayacağım. Niye? Çünkü yaptım anlaşma, dört yıllık. Ya sen kimle sözleşme yapıyorsun? İşte bir finans kuruluşuyla. Demek ki ben dört yıl daha cepte. Bu da aynı. Tokyo'ya gidiyor adam. Kaç yıl? 7 yıl. 10 yıl, 10 15 yıl, 20 yıl. Sana geleceğim. 20 ee, <gülüyor> yıl. Ben susuyorum ha. <gülüyor> sen sus Herkes var. sen hep senin aç aç. <gülüyor> Şimdi eee hemen sen kaç dakikada? Bir saattin. Bir saat mi sen ciddi bir, bir saat. saat. <gülüyor> bir saat içinde öleceğine inanıyor. Bu adam bir dakika bir saat içinde öleceğine. Inanıyor. Ne yapıyor? Emin evim. Kaç yıllık? 7 yıl. yıl. Ya 7 yıllık imza ne demek biliyor musun? Yani 7 yıl cepte. Ya kardeşler, on yıl yani izin süresi var, on yıllık imza atacağız, ha. Şimdi bu, bu bizdeki hastalar arkadaşlar. Biz söyleme mi ellerimle işte? Ne diyoruz? Bir dakichin ölebilir, doğru mu sen kardeşim? Ölebiliriz. Ama hedeflerimiz ne var? Beş yıllık, on yıllık, on beş, yirmi yıllık büyük hedeflerimiz var. Hedeflerimiz çok büyük. Hastabekir e ne deniyor? Yusufallah selam ya bekir diyor, şey ya Ömer diyor. Ölümü nasıl verirsin diyor? Ölümü diyor yastığımın altına katarım diyor, ölümü orada bilirim diyor. Kaka Kalkarken diyor, yanıma alalım diyor. Yani ölüm benimle ayrı değil. Doğru mu? Ya Bekir ölümü nasıl bilesin diyor. Ben diyor gözümü açıp kapanınca kadar diyor. Ölümü bir an bile unutma. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Sen uzun görüşürsün diyor. Bak onun görüşünü beğenmiyor <gülüyor> ha. Üç beş saatte yastığımın altında. <gülüyor> Bak şimdi <gülüyor> yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri Hazreti diyor ki, ya bu olmaz böyle böyle bir şey olur mu ya, ya sen beni tanıdın, beni bildiğin halde senin e, hedefin çok büyük ya Ömer diyor. Niye? Sen diyor, akşamdan sabaha kadar yaşamayı iddianın Yani uykudayken ölümü unutabilirsin. Ebekiy diyor, ben unutmayayım diyor. Gözümü açık kapatıyorum hala ölüm akumda. Sizce böyle bir hata yapabilir mi ya? Şimdi e, Bekir dese ki, ya Bekir diyor, yani e, bir imza atsak, beş yıllık, on yıllık kontrat yapsak, <gülüyor> düğüm yapar o kağıdı, ben o kadar o kağıdı düğüm yaparım, elimizde Sümeyye'dir. Şimdi evet demek ki hız e, kötü bir şey biteyim inşallah ve çıkmak isteselerde ayet ne buyo ev cahada çıkmak ama cahat mücadele konusunu aldı arkadaşlar ev çıkmak isteselerde neye çıkmak isteselerde Allah'ın cemalini görmek için çıkmak isteselerde evlenden mutlaka onun için hazır kapaladı evet. Allah'ın cemalini görmek için mücadele etmek ayet evet. eşine <gülüyor> ne arkadaşlar cemalini Çıkmak istiyelerdi. ne çıkmak istiyelerdi? Cemalini görmeye çıkmak istiyelerdi. hazır yaparlardı. Şimdi şeyi yükselttik. Çıtayı, Çıtayı yükselttik. Evet. En tepe evet. noktaya koyduk şimdi. Allah'ın cemanını görmeyi. Evet. En büyük şey ne? Allah'ın <gülüyor> Değil mi? Şimdi hep diyoruz ki Allah bize Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem komşu eylesin. Ya Resulullah komşu oldu tam süre. mu? Resulullah ne dedi? Sen ne Ya komşu komşun külüne muhtaçsın. Ya Resulullah ne veriyorsun? Şöyle söylerler ki ben Allah'ın cemani gövüğüm. Her evi kontrol etmeyecek. Ya ben de yani takip edin. Takip eder ki herhalde. Her de müsaade eder peşine gelmeye. Yani cömertir, ikram sahibidir. Söylerler. Şimdi eğer Allah'ın cemani görmeyi görmek için çıkmayı istelerde mutlaka onun için hazırlık yaparladı. Fakat böyle davranmadılar ve alık konuldu. Oturun denir. Kimle? Kadınlarla bir oturma, oturana bir de oturun denir. Evet, Allah'ın cemağını görmek için çıkmayı istemek, evden çıkmayı istemek, mücadele etmek, gayret etmek. Eminim hepimizde bu istek arzu var. Zaten bu istek olmasa olmazsa imamızı İla اِلَى رَبِّهَ Ne Nedir? O gün Rabler var, o gün kullar var, Rabler'i nazar derler. اِلَى رَبِّهَ نَازِرَى Rabler'i nazar derler. Allah Allah'ı Allah'a bakarlar. Cenab-ı Allah göreceğiz, Subhanallah. <gülüyor> Şimdi peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in rüyada görüyorsun, ne hissediyorsun böyle? Mutlu oluyorsun ya. Mutlu oluyorsun yani. Senlerce, anlatıyor. Senlerce anlatıyorsun değil mi? İnsan yani çünkü Bilemedim. bıkmıyor. Anlatırken bile Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ismi şerefine, isminin bereketine ağzın şeker gibi tatlanıyor ya. Yüzünde gülücükler açıyor. O an bile mutlu oluyorsun. İsminin şerefine, rüyada görüyorsun, mutlu oluyorsun. Ya bir de Resulullah yaratan Allah ya. Allah'ı görmek. Cenab-ı Allah'a müşahede etmek. Cenab-ı Allah'ın bizzat kendini görmek. Bak arkadaşlar sesi duymaktan bahsetmiyorum. Cenab-ı Allah'a perdeler arkasından görmekten bahsetmiyorum. Bizzat Allah'ı görmek ya. Allah Allah. İnan kendimi aşağı atacağım ya. Valla kendimi aşağı ya. Bu böyle bir şey ya? İntihar etme ha dikkat et. Ben böyle yani tuhaf oluyorum ya. Allah'ı görmek Allah işte. gö nasıl bir şey ya? Allah'ı görmek. Allah'ın cemalini seyretmek. Allah'ın vecihini yani Beşin ne demek? Yüz. Yüz ayet. Evet. Allah'ın yüzünü görmek. Hani haşa bizim gibi yüzü yok Allah'ın ha. Allah bize benzemekten münezzehtir. Bize benzemez Allah. Ne olduğunu bilmiyoruz. Ama Allah yüzü yüzden bahsediyor. Allah'ın yüzünü görmek. Allah. Allah'ın yüzünü gören insan sizce haftalar, aylar bakın. Huriye yaklaşır mı? <gülüyor> Selam hocam. Yetmiş <gülüyor> iki 72, 720 bin olsa ne olacak? Allah'ın cemanı görmüş. Bir de şerife bakın. Şimdi Allah'ın cemağine görürsün. diye Müslümanlar görüyoruz. ki şuna bak. Yüzü apayrın. Pas parlak. Yüzünden nur fışkırır. Artık onlar, onlar ne yapacak? Gıptelecek mi? Ah ah diyecekler. Keşke biz demeyiz inşallah. Ah diyecekler. Keşke biz biraz daha namaz kısaydık. Biraz daha mücadele etseydik. Biraz daha tebliğ edip insanı hakka çağırsaydık. Biraz daha oruç Biraz şu rekayep kanunu geçirip şu rekayep kanuninden oruç saydık bari. Çünkü yapılan bir ibadet, bir iyilik bile hesaba çekecek mi? Çekilecek. Ah şey de olsaydık. Ah şehit gibi yaşasaydık. Ah ürlüler gibi yaşasaydık. Ah dünyadan elate çekseydik. Ah biraz daha sohbetlere gideydik. Arkadaşlar, yapılan her hayır, her zerre, miskal, iyilik hesaba gelecek arkadaşlar. Artık lokanlaması yazılacak. Niye geri kalalım ya? Niye geri kalalım arkadaşlar? Küçük hedeflerimiz olmasın. Nedir? Yahu şimdi işte Cennet'e gerek kapının içinde oturak, kapının içinde oturak, şimdi bir söyleyeceğim, Muhammed kapının içinde oturdu mu? Evet. Oturdu, Muhammed şimdi taşta oturuyor, doğru mu? Evet. Muhtemelen bu bir saat, iki saat sonra soğuk olana mı? Kapı açtırıyor, kapı açtırıyor, kapı açıldığı için rahatsız oluyor mu? Evet. Dıştan yükseğine evet. sürüyor mu? <gülüyor> Sırtı boşsa, sağ solu boşsa rahat mı? <gülüyor> Muhtemelen birkaç sosyal sosa yaklaşıp şabaşacak. Sırtı ağrıma başlayacak. Şimdi bu adam mı rahat? Bu adam mı rahat? Evela bak. bak Allah Allah şu adamın oturuşuna bakın. Hani ya, şu adam ya sanki 32 tane köyün ağası. Şimdi hangisi daha rahat? Bu adam daha rahat. Niye? O zildir din ala muttekin? Ya ves ben göğür ölçersin muttakiler için bir tak bas sana. Cenneti adam. Şimdi bakın. Niye bu yani hedef küçük. Bu arada hedefi ne? Cennetin kapısı. Arkadaşlar kim cennetin kapısına eşin oturmak istiyorsa Allahu ekber. Sıkmayın canınızı. Ben böyle hisseden yani. cennetin kapısına eşinde otur yeter. Böyle kim batsa kayar. Yavaş sıkılayım ya. Ulan kim batsa kaydıysa yaşar mı ya? Hedef büyük büyüyorsun. Hedef cemal olsun. İstiyor mu ya? <gülüyor> Allah ne diyor? Kullana şöyle benim dualarımı kabul eden biri oldum mu diyor mu? Allah kadar duaları kabul eden birisi. Duadan duanız kabul edin diyor ayakkabımızın bağa kalbi Allah'tan isteyin diyor. Değil mi bu? Hadis-i şerifte. Allah'tan isteyin arkadaşlar. isteyin. Allah'ın kendisini istersen. Bizzat Allah'ım ben seni senden istiyorum ya. Senin cemalini istiyorum. Bana görsel. Sen böyle dua et. Allah sana Allah sana kendini sevdirecek, kendine yaklaşacak amelleri sizi sevdirir. Size sevdirir ya. olması Allah'ı seversin. Peygamber'i seversin. Namazı, ucu seversin. İbadetleri sevmeye başlarsın. Ama Allah'ın cemalini görmek. Eğer Allah'ın cemalini görmek için çıksalardı, gayret etselerdi, mücadele etselerdi mutlaka onun için hazır kapı Ama öyle olmadı ve dendi ki oturun kadınlar gibi. Kızlar gibi, çocuklar gibi, ihtiyarlar gibi, <gülüyor> sakatlar gibi oturun. Arkadaşlar biz oturacak insanlar değiliz. Yanlış anladılar. Yani Allah bizi evde kadınlar gibi oturak diye yaratmadı. Bizim bir belli amacımız var, belli bir hedefimiz arkadaşlar. Doğru mu Allah bizi belli bir hedef, belli bir amaç için. Allah sadece bizi namaz kılmak, oruç tutmak diye yaratmadı arkadaşlar. Çünkü namaz kılmak birkaç kıra bitiriyor inşallah. Allah bizi ne için yaptı? Dünkü sohbetler ne anlattı? Allah bizi insanlar ve cinler ne için yarattı? İbadet, i̇badet. i̇badet. Bakın. Şimdi ibadet deyince biraz şöyle zihnimizi biraz cimrasik yapalım. İbadet deyince aklımıza ne geliyor Allah için? Namaz. Başka ne geliyor? Oruç. Yani. Bakın dikkat edin. Namaz, oruç. İstisnağı sekiz naklına geliyor değil mi? Zekat başka? Hac. Hac Bakın. Şimdi, ibadet denince, ibadet denince akla gelen genelde nedir? Allah bizim için yarattı? Kulluk için, namaz için yaptı. Evet, namaz için, oruç için, zekat için, hac için bunlar Allah'a kulluğumuzun bir göstergesi Kulum. Ben kulum, sen Rab'sın. Bu devasa. Ben aciz bir kulum, sen Rab'in alemin olan Allah'sın. Allah'la kulaklıyorsa ki farklılıyor. Allah, fark Allah emreder ben de yaparım. Budur. İşimize gelirse. Yapmazsa sen bilesin. Allah biz zorluyor mu? Yok. Zorluyor mu? Yok yok. Yapmazsa yapmaya cehennem var çünkü. O önemli değil. Allah için bir şey isen bir şey hiç arkadaşlar. Ama kulluk sadece namaz değildir. Oruç değildir. Cihad değildir. Kulluk Allah'ın bütün emirleri, bütün yasakları, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bütün sünnetlerine tümüne denir. Ama günümüzde kulluk yeniden namaz, kılavrusu falan yeter. Şimdi tebliğde bulunmak kulluk değil mi? İnsan hakka çareme kulluk değil mi? Tebliğ kimin e, mesleği? Re peygamberlerin Re ya. Peygamberlerin mesleği. Cebrail'in mesleği. Allah'ın emri. Tebliğ et. Uyar. Apaşıkıyla uyar. Şimdi tebliğ bir kulluk değil mi arkadaşlar? <gülüyor> Daha da küçülelim. Kulluk dedik. Kapıdan açarken selam ve geçmek, kulluk değil mi? Tuvalete geçerken solla girmek, sağla açmak, kulluk değil mi? Sol elle afesin kıçınızı yıkamak kulluk değil mi? He? Kulluk bu, kulluk değil mi arkadaşlar? Bu da kulluk. Sakallı bıyıklı adamı kulluk değil mi? Elbiseyi giymek, çıkarmaktaki sünnete uymak kulluk değil mi? Yani kulluk, kulluk günün 24 saatinde Allah'a vevesin uymakta kulluk ya. Sadece birkaç penseydi. Günün 24 saatinde. Burada oturmak şekliyle kulluktu ya. O tür şekli kulluk edebine uygun olması lazım. Ev sahibinin emrettiği sürede de devaman lazım. Kulluk ev sahibinden izsiz kılamayı açmamaktır. Yanlış mı? Bu da bir kulluktur. Sensiz kılamayı açamazsın. Ev sahibi isterse açabilirsin. İşine gelirse. Bu iş böyle. Ya şu pencere aslak olur mu? Ev sahibi açmayan dese açamazsın. Kulluktur. Niye? Ev sahibi hatta Allah Allah'ın emniği ödü. <gülüyor> Peygamber sünneti ödü. Yani kulluk her anımızda, her davranışımıza, her söyleme, eylemimize Allah'a ve peygambere uygun aramadır. Sen peygamber uygun aranıyorsan Allah'a da uygun zaten. Sıkıntı yok inşallah. Şimdi bir ayetten çok manalar çıktı. Daha da madde vardı. Eledim. Eledim. Şimdi böyle kalsın. Cenab-ı Allah hakkıyla kul olan kullarına ilesin inşallah. Cenab-ı Allah hakkı, hak bilip, hakkı oyan Batılı, çekin göster, bundan kaçınamıyorsun herhalde inşallah. Cenab-ı Allah maddi, manevi, zahir, batın, dünya vuhuru, ne gibi sıkıntısı gidesin inşallah. Kardeşliğimizi, birliğimizi, beraberliğimizi sağlasın inşallah. Kalbimize kin, nefret, öfke, gıybet, dedikodu, haset, kıslanışlık, ası götürsün inşallah. Amin. Amin ya muhim. Ve selamun ala mussin. rabbil al fatiha Selamünaleyküm. Allah rahmetül selam. Allah razı olsun. Siz de Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Süleyman, razı olsun. Süleyman hocam hoş geldiniz. Allah aşkına. Bu cuma suyca.